Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mehmet Kart. Bu hafta moderatörümüz atlığın patron Orkun Özdemir olmadığından dolayı e, programı ben sunacağım. Doğuş Özkan'la birlikteyiz. Her zamanki gibi. Ee, ama bugün bu hafta NBA'yi konuşmayacağız. Ee, Euroleague konuşalım dedik. Yani 16'ya Top 16 kuralları top 16 kuralları belli olmuşken hem kendi takımlarımızı değerlendirelim hem de diğer takımları nasıl görünüyor falan Onları konuşalım dedik. NBA'in de işte Christmas'la maç yapmasından falan faydalanarak biraz böyle bir şey yapalım dedik. Ee, merhaba Doğuş hoş geldin sende. Merhabalar. Ee, abi şeyden başlayalım o zaman. Bizim, bizim takımlardan başlayalım. Alfabetik sarayla gidelim istersen. Aynen. Efes o zaman. Ne düşünüyorsun Efes hakkında? Ya, önce Efes'i konuşmamız güzel oldu tabii. Önce Kötü senaryoyu ortadan çıkartalım da sonra güzelliklerden bahsedelim. Yani Efes zaten biraz şans eseri ne yazık ki diyelim top 16'ya kalma şansı buldu. Çünkü çok kazanması gereken iki hedef maçın ikisinden de galibiyet alamayınca yani Real Madrid maçında mahalibiyet farklı dahi olsa gerçi ger öyle çok büyük bir fark görmedik. En azından bir süre e, baş başa gittim maç ama Real Madrid maçında alınabilecek herhangi bir mağlubiyet kabul edilebilir. Çünkü şu an itibariyle e, hem en formda takım hem de en büyük alay durumunda şampiyonluk için. O yüzden Real Madrid'e karşı evinizde daha iyi oynasanız yeni bir şey değil. Ama ondan önceki maçlarda e, Top 16 için net e, rakiplerinden ve Brose'ye kaybetmesi Anadolu F'sin, Anadolu için az da füsrana sebep olacaktı. Ki Brose'yi ilk maçta da kaybetmiş. Biliyorsun orada zaten hani üçlü avarajda... Burası'yı kaybettiği bütün... E, olası üçlü varaj durumlarında... Çok büyük talihsizlik bir duruma düşüyordu. Neyse ki zar giriş, hedefi olmayan bir maçı kazandı. Ve Anadolu Efes tap 16'da ama... E, şimdi asıl endişe ne? Asıl endişe şu. Biz geçen sene çok kötü bir senaryo yaşadık Euro Lig'de, Türk takımları olarak. Acaba tap 16 bittikten sonra... Efes iyi ki kalmış diyebileceğiz mi? E tabi şimdi Efes'te... Sadece takımı konuşmak olmaz... Oklay Mahmut de takımdan ayrıldı. Yani Koç değişikliği yaşadılar Yaptı. Ee, ve biraz yani koş değişikliğinden ziyade ayrı şey de oldu yani. Hani care taker dediğim yani, gerçekten planların dahilinde olan bir koç değil de bu seneyi idaresin diye getirilen bir koç var. Şimdi konsantrasyon ne seviyede olacak? Ee, tabii koçun konsantrasyonu çok yüksek olacaktır. Çünkü o zaten gelirken de yaptığı açıklamalardan hani kendi takımdan izin isterken benim için büyük bir fırsat bunu kullanmalıyım diye gelmiş. Dolayısıyla o her şeyi yapmaya çalışacak ama kadro açısından Efes ne durumda dediğimizde işte çok büyük soru şartları doğuyor. 5 numara zaten 2 senedir sıkıntı. Yani 5 numara Efes için bir boşluk. E bir de bunun yerine yanına çok kötü bir planin senaryosu eklenince 1 ve 5'ten katkı alamaz duruma geldi anında o Efes. Ki yani büyük ihtimalle de şimdi tam net rakamlar bilmiyorum ama e, bütçeye baktığın zaman bütçenin en büyük payını alan oyuncular da bu 3 oyuncu. Aynen. aynen yani bu Asıl 3 sen... oyuncu. Heh. Bu 3 oyuncudan faydalanamayınca tabi Anadolu Efes için taponu altta işler hiç kolay olmayacak ki nispeten daha zor duyabileceğimiz bir grupta. Yani biraz daha kartlar açılınca daha net göreceğiz. Beklediğimiz takımlar belki daha düşük performans gösterecek ya da artışlar olacak ama şu an İlk resimde nispeten daha zor bir gruptu Anadolu Efes. Ve işin kötüsü şu ki yani baktığım zaman yani şu ana kadar ki performanslara baktığım zaman top 10 altta E grubunda sonuncu olmaya en büyük aday Anadolu Efes. Aynen. Yani ben de öyle düşünüyorum. Aslında sene başında, az önce onu diyecektim yani çünkü. Yani falan değil yani Sene başındaki bence kadroya baktığında böyle çok sayıcı kadroda gözükmüyor. Yani öyle düşünüyor musun? Ben, ben yani bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum hatta yani aslında. Ya ben geçen seneki yapılanmadan daha çok beğenmiştim bu yapılanmayı aslında. Ya aynen yani ama yani pivotsuz olması tabii takımın yani şey e, yine onu söylemiyorum yani takımın pivot pozisyonunu çıkar ilk dört pozisyon için yani planın hiç bu kadar kötü özellikle performans sergilemese bence iyi bir kadro. Yani iyi bir oyunculardan oluşuyor ama yani pivot pozisyonu bu kadar boş olunca yani bu kadar yani yani 0'da da eksi getiriyorlar artık yani. Zarar zarar verdikleri için bir tako. Biraz sıkıntı oldu. Yani eee Oktay Mahmutluk konuşayım. Yani konuşalım istiyorum. Yani şimdi Eurolik'ten bağımsız. Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Yani A e grubunun bence açık ara en zayıf takımı. Yani bütün topun altının en zayıf takımın. O arada işte biraz zayıfsiniz falan işte bayağı an, yani ama büyük yani topun altında en zayıf takım derlerse kimse şey demem yani. İtiraz edemezsin yani yani kolay kolay itiraz demez. Ee, Oktay Mahmud epes biraz daha konuşalım diyorum ya şey. Yani Oktay Mahmud diyek biraz daha yani Aynen. dediğin gibi epesin özelinde bir konuşmak lazım çünkü benim Oktay Mahmud benim açıkçası çok beğendiğim bir koç. Ben oynattığı tarzı da beğenirim. E, takımı aşıladığı duyguyu da beğenirim ama hani belli başlı bazı zayıflar var bunu biliyoruz. mesela. Hiçbir zaman Oktay Mahvudin takımları iyi hücum eden, yani akışkan bir hücuma sahip takımlar olmamıştır. Bu hep bilinir. Bu Oktay Mahvudin eksik tarafıdır mesela. Ama hep yani gayret kısmında, ne bileyim savunma tarafında Oktay Mahvudin takımları her zaman çok büyük işler yapmıştır. Mesela zaaflarından biri o yıldız oyuncularla anlaşması çok kolay değildir Oktay Mahvudin. Yani yıldız oyuncu demek ben çok yani saha içinde sorumluluk daha çok kendi üstünde olan hani... topa hakimiyeti çok olan oyuncular. Aynen yani illa böyle ismi olmasına gerek yok. Ee, saha içinde o patron havasını yaratan bazı oyuncular vardı işte. top elinde ister. Yani Gordon onların istisantısı mesela. Gordon'a çok iyi anlaşılıyor. Yani. Evet ama Gordon hani biraz daha farklı özellikleri de bir, olan bir oyuncu olduğu için... Orayı idare etti ama geçen sene yani ta yıllar öncesinden gelen şeyler böyle sıkıntıları var. Ama şimdi bu Efes'te bu başka bir şeyler gitti. Yani daha ben ilk şey zamanı konuşuyordum bunu. Fenerbahçe ve Galatasaray mağlubiyetlerini alındı. Ligin ilk başında. Aynen. Orada bir bir tane de Avrupa'da olmuştu. Öyle. Yani bir mağlubiyet vardı. Şu an tam hatırlayamıyorum da. Ha evet. Dur hatırlayamadım ben de. Ama şey yoktu yani takım yenilebilirsin. Ki lig'de özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasındasın. Daha iyi kaldılar. Daha ritimli hücum eden takımlar. Ama tepki yoktu yani. Takım 20 sayı fark edildikten sonra bir tepki gösteremedi. Ve göstermedi. Gösteremediden öte. Çünkü iki maç. Milano maçının ondan sonraki maçlarda Milano maçını önden gelip kaybederken Deplasman'da aynen. Değil mi? E, aynen. E, yani bu ikinci maçta Deplasman'da herhalde o maç. Tabii. E, yani bu Farklar kapanırken ya da fark onların aleyhine açılırken FSP'de bir tepki gösterme eksikliği vardı. Kimse çıkıp yani bu maç böyle olmaz demiyordu. Yani bu açılan farklara tepki gösteremiyordu ve bir kimya bozukluğu oldu Anadolu FSP'de. Yani Bazen mesela ben düşündüğümde bu kadroyun çok daha Oktay mahmudu kadrosu olduğunu düşünüyordum. Geçen seneden çok daha başarılı olacağını düşünüyordum. Çünkü bir kere Skade Eaps'ın gibi bizim hiç bilmediğimiz gelene kadar aslında Euroleague seviyesinde bile çok iyi oyuncu olabilecek potansiyelli bir oyuncuyu getirdiler ve aslında çok da iyi oynuyor. Ee, geçen seneki Uyuyac... Yani bir var bir yokken bir anda Vasilyadis gibi hani... Ne vereceği belli ve doğru görevler içerisinde her zaman rolünü yapan bir oyuncu geldi. Kerem gitti ama hani Draghi Çevic o kadar da sırıtmadı orada. Ee, belki farklı özellikleri vardı ama hani o orada bir zaaf yarattı diyemem yani. Kendi başına çok büyük işler yaptığı maçlar da oldu Dragice için. Abi ama, ama... çok çok kritik mevkiler boştu. Ya. Yani işte o oyun kurucu, işte, yani Planić'le işte Semih ve Barac'in yani bu kadar kötü olması yani ya. oyun kurucuyla bir moddan abi. Evet Tabii. yani bu mesela Planić kağıt üzerinde iyi bir transfer gibi duruyordu aslında. Hani topu paylaşan, dağıtan. Ee, kendi topu hükmesse de yanındaki oyuncuları da bir şekilde etkinleştiren bir önce gibi gözüküyordu ama hani biraz biz onun kimkideki performansından etkilenmişiz. Yani crunch, crunch genel e, kariyerine bakıldığında zaten aslında bunu bu beklenebilirdi. Şey. Doğru. Bir de ya benim aklıma hep şu geliyor. Yani şimdi bir de karşı yakam izledikten sonra ya Batista neden tutulmadı da Baraj tutuldu? Geçen sene geçen sene de aynı tartışmalar yapıyorduk yani hani Aynen. niye Baraj oynuyordu Batista Cowboys diye. Ben Batista'nın öyle çok hani EuroLeague seviyesinde iş değiştiren pivot olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir oyuncu değil. Ama idare edecek, belli bir seviye atlatacak, en azından takıma zaaf yaratmayacak bir pivot. Abi Barat çok garip yani. Yani işte sen onu geçenlerde dedin. Yani Barış'ın hadi geçen sene yine tam arada böyle 5 maçta bir böyle çok az küçük bir şey oynuyordu. Bu sene rezallikti yani. Yani çok bir... orada Emircan koştu onunnemesinde Barış onu... oyunumuza aslında hiçbir fark yok. Onu diyecektim yani Emircan işte son 2 haftada falan Okteo'ya döndü. İşte yani bu da sen yani bahsediyordun işte burada yani hatalarından biri zaten ayrılmasındaki sebep o, o diye gösteriliyor da yani yani şey Emircan değildi de, gençlerin az oynatılması falan yani efes bence böyle gençlerin çok oynatılabilceği bir kadro da değildi yani yani şimdi e, Cedi ile Okben Okben'in yerleri biraz çok kalabalık. Ama yani evet. Emircan'ın aynen Ona çok net katlıyorum. Emircan belki işte ikinci haftadan sonra direkt Emircan oynamalıydı. Yani. Emircan yani çok mu iyi değil. değil? Ama yani araç felaket yani falan <gülüyor> Aynen. Ya yani... bir de şey var ya ben yani şimdi bu Oktay Mahmut üzerinde benim bütünü çözemedim. Kökeni de nereden geldi anlamadım. Bir anti Oktay Mahmuti tayfası var Türkiye'de. Yani bu tabi bildiğimiz spor yorumcularından hani yazarlarından tut en İnternette yorum yapan, garip, saçma sapan yazarlara kadar bir garip bir güruh var. Bu güruh da herhangi bir şeyde zaten hemen harekete geçmeye hazır. Bu güruh niye var, ne var? Yani zaten bu durum oldukça, yani Efes'in kötü giderken iyi çıkma ihtimali yoktu. Çünkü öyle bir destek, zaten bir taraftar destekinden bahsedemiyoruz. Hani bir kendi taraftarı diye bir kavram yok onları ayağa kaldıracak bir şey yok mesela atıyorum. Bu olay böyle bir olay Fenerbahçe Galatasaray'da yaşansa oradan kalkmaları çok daha kolay. Anadolu yani için bu iş daha çok daha zor. Aynen. O yüzden belki de iki taraf için hayırlı olmuş olabilir yani. Oktay da ben ülke dışına çıkmasını tercih ediyorum aslında. Yani mesela bir İtalya macera hasta belki ne belki, güzel olur. Bence de iki taraf için de başarılı. Yani Oktoy ilk defese yani ilk dediğim yani, ikinci seferinde defese geldiğinde yani başarısız olacağı şeydi yani çok çok bence çok açıktı yani yani is, öyle istemiyordum tabii de yani baktığımda işte çok kötü bir yönetim çok kötü bir kadro ve elli koluk bağlı olan bir kadro ve evet. e, yani e, Oktay Mahmud böyle yani şey değil ki yani e, Ergenekon mesela öyledir yani gel kurtar bizi falan hemen yani, sihirbaz gibi sihirbaz dokunuşları yapar yani Ergenekon mesela ama yani Oktay, Oktay Mahmud de, e, Pat biraz da uz uzun yani uzun planlama yapabilmesi lazım. Yani bu EFİS'de kolay kolay yani şu yönetimle, şu kadroyla yani yapılabilecek bir şey değil değildi yani. Evet başa kendi sorumlulukları var. Kendi yaptığı yanlışları var ya. Yani. Planın transferi net yanlış yani. Ya da e, işte bir tane uzun alınmaması falan konuşulabilir. Yani işte şeyleri tam bilmiyorum da yani bütçe kötüydü falan deniyor. Yani diyemiyorum. Şimdi bu e, Agioğlu yani ben çok bilmiyorum da yani e, biraz hevesli geldi hemen zaten ne yaparlar yani ligde ben bir şeye bağlayabileceklerini düşünmüyorum ya yani finalin falan kalabileceklerini düşünmüyorum. Bu Euro de yani işte geçen seneki Fener iyi olurlarsa başarılıdır. Başarılıdır. Ben, <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum yani. Benim tek istediğim geçen seneki senaryoyu bir kez daha yaşamıyorum. Ya çünkü gerçekten çok keyif kaçıran bir şey. Geçen sene de öyleydi. Genel olarak bile, yani başka takım yapsa bile keyif bozan bir şey. Bir de Türk takımı yapması iyice can sıkıyor. Benim isteğim hani, en azından e, galibiyet sayısı az olacaksa bile mesela geçen seneki bursa gibi her maç sonuna kadar kovalayan bir şekilde o çabayı gösteren bir takım olsunlar ve hani herkesin Efes'i gördüğü zamana fikstürde galibiyet yazamayacağı bir takım olsun. Lig'de de yani şu an zaten Fenerbahçe Galatasaray ayrında değiller yerler. Falan da düşündüğün zaman hani bir ekstra bir dokunuş olmazsa mesela bir bambi teşleşmesinden ben nefesin çıkabileceğini sanmıyorum. Yani zaman gösterecek. Ama senin dediğin brose falan şey olacağını istemiyorum Zaten öyle bir yani yapılanmayabilirse belki KF'yi yine zorlayabilecek bir kadroya yani. Ama dediğin gibi evet biraz yapı olarak da çok potansiyel var gibi durmuyor ne yazık ki. Yani o zaman e, şey, FSF'yi konuştuk. E, G mi? F mi? Galatasaray değil mi? Yok. Fenerbahçe. F evet. <gülüyor> İçinden alfabeyi saydım. Fenerbahçe geçelim o zaman. Obradovich e, <gülüyor> Obradovich'in as <gülüyor> askerleri Obradovich'in ya askerleri. Yani de, ben... ben değilim de <gülüyor> yani, adam seveyim ama yani. Ya. Neyse. Ya bir de o, o konuda bir, bir iki bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa. Ya şimdi mesela Oba da hiç geldi. Oba da benim dünyada sayılı koşturan biridir benim için gözümde. E, ama şöyle bir şey oldu. Hani Oba gelince insan olarak dahi böyle hani örnek insan beklentisi oldu. Böyle bir Mesih havası yaratıldı. Hani davranışlara da örnek olmalı işte, topluma da örnek olmalı falan. Bu değil. Yani. Obradovich sinirlenir, bağırır, hakemler uğraşır, basınla uğraşır. Bu hani Obradovich'in Panathinaikos senesini bilmeyenler, onun kimlerle nasıl kavgalar ettiğini bilmeyenler için biraz için işte, tavırları garip gelebilir. Bir anda hani böyle bir onu Mesih'i havasına soktukları için e, bir şok yaratabilir böyle garip garip laflar dönmeye başlar. Ama Obradovich budur zaten yani. Hani, Obradovich nedir? Müthiş bir koştur elindeki şeyden en iyi verim almaya çalışır. Çok güzel işler yapmıştır bugüne kadar yürürlükte ki şu anda da devam ediyor. Ama böyle ne övmek için ne de yermek için onu böyle bir idol ya da bir rol model almaya gerek yok. Onun yaptıkları ve neler yapıp neleri yapmadığı bellidir. Nasıl bir tavır olduğu bellidir. Bunu böyle düşünüp böyle karar vermek lazım yani hani gereksiz övgü de var. Sonra gereksiz tepkiler de var. O o Tabi Avada için karakterini bir de tabi için içine Galatasaray Fenerbahçe rekabeti eklenince bunlar çok rastladığımız şeyler. Aynen. Fenerbahçe e, sözünü kestim de. Fenerbahçe ne oldu? Fenerbahçe için benim beklediğimden biraz daha iyi bir grup aşaması geçildi. E, hatta bir tane bir geyikler oldu biliyorsun. Hani, o kadar iyi gitti ki takım. hani Bu takımın mağlubiyetiye ihtiyacı var falan tarzı. Böyle geyikler döndü. Ha, lige baktığımızda ligde çok parlak değil şu anda hani. Hedef maçların hepsini kazandım desek. Befes maç haricinde hedef maçı yok herhalde kazanabildi. Çünkü Galatasaray'a karşı yakalanma maçlarının hepsi kaybedildi. Bu hafta benim zorlu beklediğim bir maç çok kolay geçildi. Uşak Sporçuk maçı. Ama Euroleague'de başka bir Fenerbahçe görüyoruz. Tabi yabancıların da devreye girmesi. Çünkü yerli kablosu... Yani Efes'ten iyi Galatasaray'dan kötü durumda Fenerbahçe'nin. Yerli rotasyonu. Ee, ama baktığın zaman Euroleague'de işte birinci çıkmaz falan bunlar hepsi bir şeydir, güzelliktir. Ama benim en çok dikkat çekmek istediğim yani. En çok kendimin dikkat ettiğim daha doğrusu. Ee, olası Final Four rakiplerinde ikisiyle yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanması. Ee, bu çok büyük bir art. Yani o çünkü galibiyet olarak artı değil. Birinci, ikinci, üçüncü olmasa anlamında bir artı değil. Takımın kendine özgüvenin gelmesi lazım. Eğer ki yani iyi takımların özgüven sağlayamadığında çok sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Aynen Fenerbahçe'nin bu, bu galibiyetlere takımın... ihtiyacı var Bence de kesin yani o üç takım arasında hatta söyleyeyim CSK, Barcelona ve Fenerbahçe arasında bu kadar tek ihtiyacı olan Fenerbahçe'ydi. Kesinlikle. Yani, Kesinlikle. Onu da belki bir etki sold diyebiliriz aslında yani. Ama bu iyi olan bir şey tabii ki hiç şey yapmaz hani gölge düşürmez. Hedef maç kazanabilmek önemlidir çünkü yani kolay hani kolay maç kaybetmemek ki bir partizan maçı iyice konsantrasyonu kopdu partizan maç hariç o ba, hani normalde Fenerbahçe özellikle bu basit takımlara çok takılır EuroLeague'de şu ana kadar baktığımızda. Bunlara hiç takılmadan geçti ve bir bir artı noktada mesela e, Barcelona maçında inanılmaz büyük bir hüsranla başlamışken maç tepki verip o maçı bir yere kadar getirebilmek. Ha maç kazanabildi mi? Kazanamadı ama geçen seneki halini hatırlarsan hani Fenerbahçe üst üste 6 sayı yiyince dağılıyordu. Tam götürüyor götürüyor. Altı sayı üst üste yedikten sonra maç yüze vuruyordu. E, burası bunlar güzel noktalar. E, Fenerbahçe zaten tapetin de en büyük adaylarından biri. E, güzel noktalar çok açık. Ben o yüzden biraz daha endişe veren noktalardan bahsetmek istiyorum aslında. E, endişe veren noktalar nedir? Bir tabii ki Lukas için çok büyük bir soru işareti olarak şu anda takımda bulunduğunu söylemek lazım. Yani bitmar Wittmar Allah'tan kalmış yani, bir kere o var yani, bitmar olmasa çok büyük sıkıntılardan bahsediyoruz biz. Şu an bitmar'ın oynamadığı 20 dakikada oyuncak bir pivot ihtiyacı istiyor, çekiyor Fenerbahçe ve Lucas Oruc, ben gelirken beğendiğim bir transferdi ama özellikle Euroleague'de çok enteresan maçlar çıkarttı ya, yani hiç böyle geçen seneki Baraj'ı andıran Zaten Eksi Pirdi herhalde rekor kırdı bir maçta. Savunmaz, savunma savunmada etkisiz, hücumda etkisiz, çabuk faal problemine girdi. O hep bir sıkıntısıdır ama yani bir şekilde o çok iyi bir savunmacı olması da en azından bir şekilde yardım savunmalarına gider. Ribantlara biraz daha konsantredir falan ama zor iş şu anda 5 numar rotasyonu sıkıntı yaratıyor. Oraya mesela o savaş ne zaman gelecek bilinmiyor. Gelse de ne kadar etki olacak. Çünkü o savaş böyle çok hani en azından kariyerinin bu zamanlarında maçı çeviren bir pilot değil. Belki bir maçta ekstra işler yapar ama Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu beni endişelendiren nokta. Beş numarada özellikle orada kim oynayacak? Widmar ya şimdi Widmar da çok çok beğendim pilot olmasına rağmen bazı sıkıntılı noktaları var en basitinden. ...faal problemine girmez. Yani bir maçın ilk çeyreğinde iki faal alıp ikinci çeyrek yerinde üç ya da dört bir anda maçı 20-25 dakikasını hatta 30 dakikasını kenarda geçirebilir. E bu durumda orada güvenilir bir piyota ihtiyacınız var. Eğer gerçekten hedefiniz final forsa ki yani Avrupa'da bütün olduğu bir yerde belki kadro olarak o kadar yeterli olmasam bile hedefine final fordur ki güzel bir kadrosu var. Beni 5 numara rotasyonu endişelendiriyor. Bir de e, bu gruba baktığımızda ilk gruptaki performansında aslında Fenerbahçe savunmasıyla yöne çıkan bir takım olmadı. Hani bizim e, savunma reyting ve hücum reytinglerine de baktığımız zaman Fenerbahçe mesela hücum reytinglerine hep ligin en iyisi ya da ikincisi gitti. Real Madrid'de sürekli bir değişim halindelerdi. Sonunda da küçük farklı ikinci bitirdi sanırım ama savunmada ortalama bir takım mesela. E, takım savunma reytinginde, ligin ortalarında Ben Abahçı. Aynen şu an bakıyorum şeyde, e, offensif ratingde lig ikincisi Real Madrid'in arkasında yani e, e, defansif reytingimizde de, yani aynen e, 9 3, 10. Yani, ki bu böyle bir Final Four takımı olmak çok zor Yani çünkü Real Madrid orada defansı da birinci durumda mesela ee, ama işte bu mesela Olimpiakos da ilk turda belli hedef maçlar özellikle Galatasaray maçları çünkü o maçları belli ki şey seçmişler kendilerine o grupta önem gösterilmesi gereken maç seçmişler onun haricinde savunma arasını çok yüksek düzeyde tutmadı mesela ama biz Olympiakos'un bu performansı gösterebilecek oyunculara ve sisteme sahip olduğunu biliyoruz bunu arttırabilecek potansiyelde Fenerbahçe arttırabilecek potansiyelde mi Koç ve sistem olarak evet ama oyuncular açısından benim biraz e, düşüncelerim var. Guard, rotasyon, e, guard savunmasında sıkıntı yaşamayacaktır. Yani bu yani zaten... oynadıkça. Bu oynadıkça orada e, tabii Kenan biraz zaaf yaratıyor bir ama bu oynadıkça belki de en iyi seviyede yani ligin en iyi kısa savunmasını yapabilen oyuncusu yani, ama işte uzunlarda en iyi savunmacısı. Yani, aynen, yani. aynen. Ama mesela geçen seneki pikenrol savunması bu sene de hala sıkıntı. Onu fark ediyor musun? Tabii. ama o iş biraz da şeyden kaynaklı ya o işte biraz da e, sert sert savunma yaptığı için orada yani biraz alışkın olması kolay değil yani biraz daha çünkü geri geri vites, geri planda savunum savunmalar bir geçen sene bu sene işte pikeni savunması değiştiği için ve iyi alışamamıştır doğru ya yani o da var tabii savunma sisteminin yani geçen sene zaten biraz zahmetli ama normal doğru pianijani savunma sisteminde düşündüğümüzde orada işte zaten o tarzları farklıdır onların. O geçişi düzgün pianijani sisteminden geçilse bile sıkıntı olurdu. Ben birim Fenerbahçe hakkında düşünelim bunlar. Abi yani çok doğru açıkladım. Yani hani böyle şeyleri konuşurken mesela yani ben, ben şu an sorsam bana işte final 4 yaz. Şey ya 5 takım yazarım. İsteyen başladı. bunlardan biri olur yani o işte de düşünürüm yani işte reali koyarım diğer üçünü de işte Söyleyeyim hatta. Barcelona, Olimpiakos. İşte CSK, Fener. Yani belki sürpriz, Kuban falan. Yani Kuban diyorum şey. Ee, neyse işte. Böyle yani. Beş takım gibi gözüküyor. Yani diğerlerinden, diğerlerinden bir adam önde gözüküyor. Ama işte yani sadece normal sezonu yani normal sezonu izlemiş olmamız bunları yani kesin böyle olacağı diye bir şey değil. Yani Topun altında biraz da e, raylar yerine oturacaktı da yani ama Fenerbahçe'nin böyle bir performansı bence o gruptan birinciye çıkmaya ihtiyacı vardı yani kendini Özgün için e, ilerisi için daha e, umutla bakabilmesi için daha hırslı bakabilmesi için böyle bir şey ihtiyacı vardı e, bunu sağlamış olması iyi bir şey şimdi gerçekten zor bir grupta e, yani e, Olympiakos yani son 2 senenin şampiyonu hiç konuşmaya gerek yok Barcelona bugün Real Madrid'den tokatlanırlar yani gerçi onların da aslında çok yüksek sütleri var da yani işte Malaga yine biraz düşük teste geliyor ama ben arttırabileceklerini düşünüyorum. Laboral kuvvetli geliyor. Milano pekıtıza aldı. Onlar da bir vites daha arttırabilir. Panathinaikos, klasik Panathinaikos yani daha işte bu hafta sonu mu, geçen hafta sonu Olympiakos yenildiler. Bir, bir de Anadolu Efes ya var yani. Yani Efes'i <gülüyor> çıkartırsak 7 tane dişli takım var yani. Buradan çok garip şeylerde dönebilir yani. Galiba hiç, hiç kolay olmayacak yani bu süreç boyunca da. Ee, ben dediklerini katılıyorum ama Widmar'ın yani iyi olsa bile ekleme yapayım yani şey eee farklı söyleyeyim. Widmar iyi olsa bile yani foul polüne girmese bile yani işte Paul'ün ilk beş pivotu mu? Bazen bazen işte soru şart, soru bazen yani çok muhteşem oynuyor ama yani yanındaki yediği de yani işte zor için yediği olunca falan burası işte büyük soru işareti acaba transfer yapacaklar mı tam emin değilim yani ben. ya zaten bazı bazen böyle şeyleri de anlamıyorum yani illa şampiyon olmak için bu yani ayrı bir şey de olur konuşmak konusunda yani işte illa şampiyon olmak için her yer her en iyi oyuncuları sahip olmak olur. yani buradan da bir şeyler çıkarması benim için daha iyi olur yani. Ben böyle e, ara transferleri hemen işte bir yama yapalım. Şunu adalalım işte böyle yapalım falan. Biraz da kadro içinden böyle çözümden bulmak gerekir. Yani Oğuz Sakat. oldu işte galiba ilk 4-5 ilk maçtan sonra gelecek. Top 16'da ama çok fayda olabilir mi? Emin değilim. Ya o konuda çok hatırlıyorum sana. Yani biraz bir trend oluştu bu aslında. Hani e, şuramız zayıf. Hemen şurayı yama yapalım. Tamam bütçen de olabilir. Her şey olabilir ama bu çok sağlıklı bir sistem gibi gelmiyor bana yani. Sene başında belli bir başlı sistemini kurarsın, takımını kurarsın ama ee, çok bariz sıkıntılarını kapatacak şeyler yaparsın ama bazen de o oraya ekstra bir oyuncu almak yerine kadro içinden çözüm yarat, yaratman gerekiyor gibi geliyor bana. Yani hani yani sakatlık olur, oyuncu sezonu kapatır tamam. Bu illaki senin transfer yapman gereken bir durumdur. Ama bu tarz şeyleri biraz daha kadro içinde... Ee, çözmeye çalışacağını da düşünüyorum ben zaten aslında biraz obradayız. Çünkü çok transfer dedikodusu geçmedi. Bir saçma sapan bir Hackett'ın menajeri ortaya bir Hackett at transfer attı da ben çok o zaman da ihtimal vermemiştim. Yani çünkü Fenerbahçe illa yapacaksa zaten uzun yapar bana kalırsa. Aynen yani uzun için aslında baktığında e, zor için e, böyle yani işte iyi duruma getirilmesi haricinde bir takım içerisinde çözüm bence gözükmüyor. Yani bu işte Biyelista, Crazy ikilisini çok deniyor lütfen Avrupa'da ama hiçbir şekilde yani fayda fayda olamıyor. Bana yani o sadece şöyle böyle üç dakikalık falan bir hızlı hücum yapalım serisi olarak kullanacaksan arada bir olur da onu sistemi parçası olarak her maçlık kullanabileceğin bir şey getiremezsin bence. Aynen, çok riskli aynen. yani özellikle seviye yükseldikçe. Evet. İlkan Oraya bence ilaç olamaz. Oğuz işte yani ama Oğuz da kaç aydır sakat yani. Böyle bir gel, yani gelse bile yani iyi bir de gelse Oğuz'u da o kadar üst düzey bir oyuncu değil. Yani hepimiz biliyoruz. Ben iki bir bir ya. En bir falan bir Amerikalı. Aslında yani, yani şu kadronun bence zaten zor iş. Yanlış tercih olduğu çok net gözüküyor. Yani oraya biraz da sert e, bir adam. Sert var. aynen. E, Bonsu tarzı bir oyuncu lazım yani. Doğru doğru katılıyorum yani orada evet. zor başta yanlış yapılmış. Yani i̇nşallah yani Fenerbahçe için çok uzun süre değildir zor için yani sene başında öyle sene sonunda öyle bir değişime gidilebilir. Yani çünkü orada ek adamın şut atması falan gerek yok. Zor için yani zor için 5 numarada oynayacak oyuncunun yani orta mesafesi bile olmasa olabilir aslında yani. Olursa tabii iyi olur da yani ya hele ki Fenerbahçe düşündüğümüzde herkes kaldırmış tabela mı yani. Aynen. Yani. Aynen yani. Bir de şeye ekleyeyim Yani bence Fenerbahçe'nin bu yani toparlanatı da kritik maçlarda yani ve ilerisi için ben yani baştan beri bunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin nereye kadar gideceğini bence Clayzer belirleyecek yani. Clayzer iyi olursa Fenerbahçe'nin yolu açık olur gibi geliyor. Ya Klaiza çünkü şey hani takım sisteminde belki değil ama hani mesela grup aşamasında hiç oynamasa da Klaiza bir şey değiştirebilirdi. Ama seviye yükseldikçe o kadar yetenekli bir oyuncunun dahil olup olmaması çok önemli bir hale gelecek. Yani Fenerbahçe'nin seviyesini belirleyici bir etken kayıza doğru söylüyorsun. Aynen. Yani çünkü yani çok farklı seviyelere çıkabilecek bir oyuncu da yani zora amortize çıkması. O zaman Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da vulttan ikinci çıktı. Aslında yani ilk işte üçüncü, dördüncü baştan sonra falan. Hani işte zorlanacak gibi duruyor. Sakatlıklardan sonra falan filan. Ama bir anda işte garantiledi. Orada işte diğer takımların e, özellikle Malaga'nın birkaç vites geri atmasıyla falan. Bir anda garantiledi. ikinci olarak çıktı. Nispeten kolay tarafta bence. Real bence. Madrid, Makabi, CSK. Ee, işte Ondan sonra Kuban. Bunlar, e, işte bu dört takım ve Galatasaray gruptan çıkmaya aday beş takım gibi gözüküyor. Bunları zorlayacak Zalgeris, Parçan ve Bayern Münih var. Ne düşünüyorsun Davos'a? Yani, şimdi Davos'a için gerçekten çok enteresan bir şey oluyor. Yani bir Ergin Ataman laneti mi demek lazım yani? Hoca ile alakalı bir şey değil bu tabii de. Yani şanssızlıklar. Ta Beşiktaş'ta şampiyon olduğu seneden beri yakasını bırakmıyor, yani bu, ben bu kadar yoğun sakatlık, sakatla oyuncusunu kurban veren bir hoca görmedim uzun zamandır ya, yani. Bütün planları değişiyor ama işte, yani benim Ergin Atomov'a çok takdir ettiğim bir noktası, hemen elindekilere göre bir şeyler yapabiliyor yani. Hatta şöyle söyleyeyim, bak biraz da abartayım. Ya abartmayayım da yani, benim düşüncem öyle elindeki hani kendi sistemini kurmadan elindeki parçalarla bu işi yapabilen en iyi iki hocadan biri yani bir Obradoviç biri Ergin e, tamam bunlar ee, e, ellerindekinden bir şey almayı çok daha diğerlerine göre başarılı yapıyorlar kendi sistemlerini kurmasalar bile e bu tabii çok büyük bir artı hele ki ben hani çok iyi hocalar daha iyi olsa mesela Ikuoviç gibi bir adam bile olsa bu sakatlıklardan daha sonra takım çok kötü gidebilirdi. O Galatasaray için çok büyük bir avantaj oldu Ergin Ataman Böyle bir yeteneğin olması. E tabii çok değişti şimdi yani. Galatasaray için grup aşaması çok dalgalı gitti. İşte müthiş başladı. Dibe vurdu. Yükselir gibi oldu. Olmadı. Yükselerek bitirdi falan ama e, bütün katı değişti. Yani biz ilk beşleri hesaplarken baktık. Aynı anda şey almayan yani beraber oynayan ilk beş sayısı o kadar ki Çünkü kadro değişti resmen. Javai vardı, Javai yok. Marcosvili var, yok. Gel, Bonsu, işte ceza var. Yok efendim, Dudley gitsin, Furkan gitsin gelsin. Hairston gelsin. Her şey değişti Galatasaray'da. Jemont gitti falan. Ben bir ara Galatasaray için çok... Yani ben ilk başladığında Olympiakos muhalübiyeti dahil... Ben hep şey diyordum yani. Galatasaray için her şey yolunda gidiyor. ben de çünkü yenildikleri Olympiakos maçında dahil... Çok iyi oynamıştı Galatasaray. Sonra tabi sakatlıkların da etkisiyle, biraz belki başka etkenler var, bir gerileme oldu. Yani bir maç kazanmaya devam etti, biraz grubun da avantajı oldu orada. Ama performans olarak Galatasaray asla tatmin vermedi. Çıkacağı belliydi aslında. Yani düşündüğümüzde buradan her türlü diyorduk ama işte tapın altı için büyük soru işaretiyle çıkacaktı o şekilde gitse. Ama tabi bir anda hatta çok eleştirilen bir Ergin Ataman'ın TBL'de yaptığı hareket var. İşte, bu yapılır mı falan filan diye garip garip yorumlar çıktı falan da ondan sonra takım nasıl bir moda girdiğini gördüm yani, için Telekom başında yani. molada kenarda oturmasını ha Aynen. Hani şöyle bir var. Diyor ki işte yapacaksa soyunma odasında yapsın. Soyunma odasında yaptığı zaman bu hareket hiçbir anlamı yok. Yani. Bu hareketin etkili olması için bu hareketin tam da yapıldığı gibi yapılması lazımdı ve Ondan sonra Galatasaray'da tabi biraz da hani sakatlıklardan da artık hani yeni gelen oyuncuların ritim bulması zaten Bonsu inanılmaz geldi. Bonsu ilk geldiğinden beri zaten fantezize zengin yaptı şeyde, Euroleague Fantezi'de. İlk haftadan beri müthiş oynuyor. E Furkan o küçük sakatlığından geldi, devam etti. İşte yavaş yavaş şey, form bulmaya başladı falan. Galatasaray top 16'a bence iyi gidiyor. Yani iyi şekilde giriyor. Yeniden Ergin Ataman'ın ritmini bulmuş durumda. Soru işaretleri nedir Galatasaray için? Ee, bir de şeyi söylemek lazım. Hani biz, sen de öyle düşündün. Yani Ersek geldiğini hiç beğenmemiştik biz o trensörü. Hani Maçvanın fan, maç üzerinde ıslah edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Sonra bir iki maç oynadı. Biz de dedik ki Allah Allah biz yanlış düşünmüşüz demek ki falan dedik. Neyse ki Ersek yanlış düşünmediğimizi kanıtladı sonradan. yani. Önemli maçlarda hiç ortada olmayarak. Orada maçman zorla o formayı aldı ve şu anda en formda oyuncu desek çok yanlış olmaz herhalde. Yani çok çaba gösteriyor. Her şeyi yapmaya çalışıyor falan. Maçman'ın katılması ekstra bir şey oldu Galatasaray. Yani oradaki transferi ersek değil maçman oldu Galatasaray'ın. pozisyonunda yani. pozisyonda. Sıkıntılar ne olabilir? Yani Galatasaray'ın sene başından beri iyi bir savunma takımı olmayacağını söylüyorduk. Olmadı da Yücumuyla bunu şu ana kadar örttü aslında ama top 16'dan ne kadar zaaf yaratacak bu bir. Özellikle yani topu elime... Top... Yani ben oraya şey yapayım yani sen devam ediyorsun da. Yani o savunma şey kısmına ben Hı -hı. çok katılamayacağım ya yani. Bence aslında yani bu sakatlıkların etkisi tabii çok büyük de ee, biraz daha özellikle normal sezorun ikinci yarısında biraz daha savunmasıyla yürüdüyorlar aslında. Yani işte Siyana maçlarında işte e, ikinci Siyana maçı, ikinci Malaga maçı, ikinci işte Gora maçı falan yani bu maçlarda biraz daha savunmasın yürüdü yani işte Cenay kaç 50 sayı falan 50 sayı falan atıldı. yanlış hatırlamıyorum yani ama Bakın... işte insan şey düşünüyor o saydığın 3 takımdan ikisi artık yok her bir işte zar zor kaldı işte e, takımın yani Galatasaray'ın e, bu kadar iyi 20 olabilir yani topan altında. Ondan yani evet Siyana zayıf yani görüyülü yani işte Bayern öyle yani çok diyeyim. Malaga iyi durumda değildi. Ama Galatasaray da iyi durumda değildi yani Galatasaray'da çok sakatlıkları vardı. Ve burada işte bu sakatlıklar biraz da bu işe gibi geliyor benim seçim. Biraz daha savunmaya yönelmek zorunda kaldılar yani çünkü çok felaket hücum ediliyor işte yani ersek. 30 kusuru dakika falan oynuyordu yani Ersek sen bahsettiğin Ersek yani Ersek ne anlatsın yani işte Ersek çok farklı bir oyuncu aslında yani Ersek bence bir bu kötü oyuncu yani şey olmasın da yani ama adamın öyle bir silahı var ki yani o silah eğer çalışırsa yani çalışıyorsa işte 21 kaç 21'den ne fazla galiba 21 erandı 21 boyuyla o üçlü yani düzenli bir şekilde atarsa yani oynadı takımı çok farklı bir seviye çıkartıyor İşte bir yani, durent etkisi yaratıyor. Ya, yani çok ilginç oluyor yani. O, eğer o şut sokabiliyorsa tamam yani. Yani o takım hücumda çok farklı seviyede çıkabilir. Ama bunu işte bir kere falan yaptı yani Beşiktaş'ta. İşte Galatasaray'da sene başında milletin ağzına parmak çaldı. O kadar oldu yani. <gülüyor> evet. Bir de yani işte hmm, Arroyo'ya çok belirleyici ya. Yani çünkü ne olursa olsun takımda kim olursa olsun. AROY'un performansı bütün takım performansını değiştiriyor iyi ve kötü yönde. Yani evet. kötü ise Galatasaray devreye giremiyor. AROY iyi ise Galatasaray çok zor maçları çok kolay alabiliyor. Görünürde alışıp oraya girmiyordun yani Galatasaray konuşuyorken illa yani AROY iyi ise aynen falan filan. Yani AROY'un böyle işte 15 sayı, 7 asist falan yapması da gerekiyor. Yani AROY'u etkili oynasın yeter yani isterse maçı sıfır sayıyla ile... Yani, Kesinlikle. Yet yeterli. Rakam <gülüyor> yapmasına gerek yok. Yani. Aynen, rakam yapmasına böyle yani çılgın sayılar yapmasına gerek yok. Etkili oynaması önemli. Yani, evet. Mesela Hairston orol yapabilir. Ya çünkü Harrison, mesela biraz daha form tutuyor ama ben Hairston izlerken hep şey gibi izliyorum yani biraz daha. Hani o kendi çapında bir şeyler yapıyor. O, o çok da ihtiyaç olan bir şey de olur. Yani bir gün özellikle büyük maçlarda kendi kendine bir şey yapabilen adamlara ihtiyacınız olur. Gordon çok büyük kayıp o açıdan. Işte. Gordon net büyük kayıp. Ne, ne zaman gelecek ama onun o kadar uzun değil. Sezonu kapadı abi. Gordon. Aa, doğru. Şey, o kadar Dad, uzun değil. Dad, Dad galiba ortada falan gidiyor. O i̇şte. tabii büyük kayıp. Çünkü Gordon bir de hani istediği zaman ya da istediği zaman diyeyim de konsantre olabildiği zaman savunmada da çok büyük bir etken olabiliyor. Tabii. özellikle fiziğiyle, atletizmiyle o o konuda ama Galatasaray mesela bir ara dediğim gibi Top 16'ya yani grubun ilk yarısı bittikten sonra bir kötü bir trende girmişti ama Top 16'ya o trend yükselerek geliyor. Bu güzel bir şey. Yani işte ben çok doğurlu konuşamıyorum yani. Evet yani biraz şey ama yani kolay bir gruptu. Yani açık konuşmak lazım. Diğer gruplara yani EPS'in grubundan sonra yani bence en diğer Fenerbahçe'nin grubuyla yani ya da diğer Makavi grubuna göre kolay bir gruptu yani. Bunu kabul etmek lazım normal grubunda. yani Ama bence işte ee, Tapey'te kalması beklenen 5 adaydan biri. Evet katılıyorum kesinlikle. Evet. Oradaki en şey büyük. Çünkü grubunda. diğerleri biraz daha şey olacak gibi. Hatta buradan grup F'den başlayalım istersen bir de genel grup değerlendirmesine. Başlayalım. Yani evet. Mesela burada grup F'de Galatasaray'dan kaldığımız için oradan devam edeyim. Baktığımız zaman mesela Galatasaray dediğin gibi 5 adaydan biri. Zaten Diğer 3 takım Partizan'a da Bayern'e ben hiç şans vermiyorum zaten de. Zalgiris belki zorlayabilir dersin. Bence o da zorlayıp onlar daha çok ee, yani o oynayabildikleri kadar iyi oynamaya çalışacaklar ve grupta aldıkları galibiyetlerle bu 5'e dayalıdan hangi 4'ünün gideceğini belirleyecekler. Aynen ben de ondan bahsedecektim. Yani bu 3'e karşı oynanacak maçlar belirlenecek. Geçen sene olduğu gibi çıkacak çıkacak bir takım. Çünkü mesela Bayern bazen inanılmaz yani bazen değil aslında inanılmaz hücum edebilen bir takım ve tuttuğu gün bu yani Real Madrid herkese karşı çok büyük sıkıntı yaratabilecek bir takım. E, partizan grubun en zayıfı ama Partizan deplasmanının zorluğu yıllardır belli. Zalgiris yani biz yani yaptığımız reytinglerde de en dibe düşmüşken bir anda o grupta yani en iyi neredeyse ilk iki takıma girecekti biraz daha zaman olsa. Birkaç maçta olsa? Evet onlardan maç almak çok kolay olmayacak gibi geliyor bana. Ama işte maç kaybeden içinde büyük sıkıntı. Yani kimin hangisine ne kadar kaybettiği çok önemli olacak. He, yani realmen bu grupta birinci diyebiliyoruz değil mi? Ama hiç bakmadan. Yani öyle bir sorun şart yok. Tabii canım. Tabii i̇şte. canım. Yani işte bu takım yani burada işte en iyi en iyi birinciler arasında yani pardon normal sezon birinciler arasında en kötüsü ikinci dediğinde makabi gelir değil mi insanlar? Yani Fenerbahçe evet. makabi bu tarafa geldi. O büyük şans. O büyük şans. Ondan sonra ya yani oradan. Yuba'nın gelmesi Makabe'nin geldiği tavuktan. O belki biraz soyuşu artabilir ama diğer adaylardan biri de Pantinacos. Yani çok da bir şey fark etmeyecektir. Ya da ee... ya Mesela Barcelona'ya mı istersin? ÇSK Moskova'na. Ya. ÇSK yani. Bu ben, de, ben ÇSK isterim. Takımın, takımın yolundasın. Ya da işte Zalgiris Partizan zaten ee, Belli seviyenin altında Bence. Yani Bayern'de tabanları sayabiliriz. Yani ilginç bir grup olacak da. Davaslay için 2 ile 5 arası bütün sonuçlar olası. Yani ya 5 ile 4 olmak arasında da çok bir fark yok aslında. Ekstradan... Pardon. Pardon. Kafam karıştı. Real... Biraz var. Real bu tarafta. Real bu tarafta. <gülüyor> yani real karşı tatlı değil. <gülüyor> Zaten 5 olursan ka kalamıyorsun. O yüzden ya, de fark oluyor. Kalamıyorsun. Ben için ya. Yani. Kafam karıştı. <gülüyor> Yani Real karşı startı oldu. İşte olsan da direkt ileride. Düşüyordun mu? Ee, yani istatistik isters mi birkaç? Nereden yani? evet. gerek var mı? Mesela yani Real en iyi ofensifle, defansifle sahip normal sezonda. Bayern ilginç. Bak 4. adını bahsettim e, normal sezonuna göre hücum reytinginde 4. Bayern. Değil mi? Aynen. Yani, bu gruptan başka yani işte Makavi Ondan sonra ilk 10'un düşüne kalıyor yani böyle iyi gücümse onları İyi şeyler yok. İyi reytingler yok. Savunmaya bakıyorum. Orada Partizan belki. Çünkü Partizan rakamları fena gitmiyordu. Tam sonunda ne oldu hatırlamıyordun Zaten. da. Partizan 2. Real'in arkasında. Kuban 3. Makavi 4. Biraz daha savunmaları daha çetin Aynen. bir grup oldu burası. Makavi 4. ÇSK 7. Galatasaray 8. Yani ilk onda 3 4 5 6 6 bir real 7. İlk onda 7 tane <gülüyor> takım var yani bütün şey. Biraz savunma savunma grubu gözüküyor istatistiklere göre baktığımda. İşte dediğim gibi, ya Çeska'nın Ces çok büyük sıkıntıları var. Çeska 2 senedir takım olmayı başaramıyor. Yani sistem değiştiriyor, işte yeni eklemeler yapıyor. Ama Çeska hala takım olmaya başa potansiyeline ulaşırsa tabii ki çok tehlikeli olur. Ama işte onun potansiyelini yakalayamama ve onu altın alma şansım var. Bak abi, Bak abi. Ben, ben, bence geçen seneden biraz daha. Joing'lisin katılmasıyla falan. Ama yine hala öyle o zaman takım diyemiyorum ya. Yani. Ben ilk beşi sokamıyorum yani genelde. <gülüyor> evet evet. Yani o yani bizim bildiğimiz zamandaki o şampiyonluk adayı Maccabi değil bir kere kesinlikle. Bu Ku, bandı. sene başındaki gibi gelseydi, çok yani, tehlikeli olur yani. ben işte Kuban'ın yukarıyı dolayacağına düşünüyordum da. Yani şu an tabii yine ama işte Galatasaray'ın burayı zorlar yani. Kuman öyle kolay gözle bakılamadı ama biraz daha vites düşürdüler. Özellikle işte e, birkaç sakatlıktan sonra. Bakalım ne olacak ya. Ev, ev grubuna geçelim abi. Olimpik, Fenerbahçe ve Anadolu kesin grubu. Aynı Bir zamanda Olimpiyakos, Barcelona biz sayayım. İşte Malaga, Laborak, Panathinaikos ve Milano. Burada baktığımız zaman mesela 3 tane net aday var diyebiliyoruz. Topaide. Eee Galatasaray Fenerbahçe. Bu, evet. Benim bu grupta birinci olmasını beklediğim takım Olympiakos. Eee şimdi işte o dördüncü mesela kim olacak? Ben de hep, yani hepsini birbirine yakın görüyorum. Şöyle ben Malaty'ye sene başında çok umut bağladığım bir takımdı ama yani bulamazdılar için Ola, çok olamadı hani çok iyi savunma yaptıkları zamanlarda hücumlarıyla sıkıntı taşıdılar yaratıcı oyuncu eksikliği çektiler takımı sırtlayacak bir kendemetli aslında çok iyi oynadı yani kendemetli transferin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı ama hala özellikle kısalarda bir kalaway e, mesela bence çok iyi bir ilk grup aşaması geçirmedi yani istikrar değildi. Yani özellikle yani takımı yansıtıyordu Kalaveli'nin durumu yani. Kalaveli iyi oynuyor. Tamam yani Malaga'da 5 dakika 10 dakika çok iyi oynayabiliyor ama yani genel olarak bunu yansıtamıyordu Kalaveli. Belki yani çok benziyorlardı. Maalesef. takım aynen Kalaveli performans seviyesi aynıydı. O iyi oynadığı zaman takım da bir moda girip yani mesela bir Galatasaray maçı var. Galatasaray'ın eksikleri var ama müthiş oynadılar. Ondan sonra Mesela Gora'ya kaybettiler herhalde. Yani. Evet. Kuzminkas mesela benim orada çok hiç geldi. Yani sene baştan mevcut kullanamıyor. Yani Malaga'nın biraz sıkıntısı da o yani. Baktığınız zaman oyuncular işte Kuzminkas, Fran Vazquez işte Stimaç ya da Carlos Suarez bunlar yani böyle e, çok yani önemli oyuncular değil aslında. Biraz kalibre olarak biraz düşük oyuncular. Yani böyle çok yaratıcı oyuncular değil. O yüzden biraz sıkıntı çekiyorlar. Evet, yani işin emek kısmı denir ya Hı -hı. Sen bayağı <gülüyor> yani evet, işte kısmında böyle çok da oraya yatırmadıkları zaman sıkıntı yaşıyorlar. Yani ama bu bu açılacaklardır yani bence ben yani o normal sezon olmasın yani buradaki takımlar için Malaga ve Panathinaikos için yani oraya gence de söylerim yani normal sezon olmasın normal sezon daha iyi olmalarını bekliyorum. Yani bence de ben, ben de biraz daha hala ümidim duruyor yani özellikle Plazaya orada olduğu için. Ama ben rakipler da... çok zorlu yani. Çık... Çıkarlıklar diyemiyorum yani. Diye. Çünkü çok birbirlerine yakın denk takımlar yani bunlar. Ee, ya Laboral'den bahsedeyim. Laboral bu sene yani buradaki takımlar arasında en az dediğim takımdır büyük ihtimalle. Orada mesela hücumda çok etkili bir iki uzun ikilisi var. Gerçi Plyce son zamanlar çok iyi maçlar çıkartmadı da iyi bir sene başlangıcı yapmıştı. Ama Plyce'nin hani ...vücumdan ne kadar etkili olabileceğini biliyoruz zaten biz. Ama mesela onlar da orada savunma zafiyeti yüksek. E şimdi... Ama şimdi bakıyorsun mesela o grupta oynadığı maçlarda... ...özellikle hedef maçlarda güzel performanslar gösterdiler. O grup çünkü çok enteresan bir gruptu. Çok zor bir grup diyemezsin ama... ...her takım için çıkmak biraz sıkıntılıydı. Çok birbirine yakın takımlar vardı. Kimin Kime yenileceği hiç belli olmayan bir gruptu. Orada mesela... Ee, Kuban Kuban'ın üstünde bitirdiler ki ben Kuban'ı de bitireceğine kesin gözüyle bakıyordum seri başında. Orada Kuban'ın üstünde bitirdi Labural. Ama Labural ee, yani hep zorlu olacaktı da çok performansının şu ana kadar geldiğin üstüne çıkabileceğini sanmıyorum. Çünkü öyle bir hani ki, olabilecekleri yerdiler bence. Onlar için İşler Scariola'ya rağmen iyi gitti. Enteresan bir şekilde ve hani bunun üstüne çıkarlar mı desem ben çok çıkacaklarına tahmin etmiyorum yani. Şu performansın üstüne koyabileceklerini tahmin etmiyorum. Belki bu performans yeterli olacak. Belli olmaz ama yeterli olmayacaksa da o zaman şeyin, laboralin çıkma şansı iyice azalacaktır. Milano, ya yani Milano koşta değiştirdi ama seni yine onlar için sıkıntılı başlamıştı. Sonra biraz toplanır gibi oldular. Yani biraz daha kendilerine geldiler. Özellikle e, Mos'un olmadığı dönemde çok büyük sıkıntı yaşamışlardı mesela. Mos yani orası için çok çok önemli yani. Çok önemli bir oyuncu. Mos geldikten sonra biraz onun hani lider figürlüğü sayesinde de eski kaptan Cena da o tabii bir oranın çevresini değiştirdi. İşte Gent'in çok enteresan maçları oldu. Ve bir şekilde sıkıntı çekiler ve o bir numarada çok sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi oraya tabi eski oyuncusu Hackett'ı dahil direkt şey. Bu kubançı şey ama. Hackett Milan'la ikilisi olacak mı? O mesela net bir garanti veremiyorum. Değil mi? Yani öyle çok yani perfect. Yani Lego gibi girmiyor yani. yani. düşün Kağıt üzerinde bir bir numara ihtiyaçları var. Hackett bir bir numara falan diye düşünürsen... Oluyor ama birleşimi sanki ya içimden bir şey sürekli orada bir sıkıntı çıkacak ve çok tutmayacak gibi geliyor bana. Ee, diğerlerine baktığımız zaman mesela Ya şey ya ben de bahsettim. Mesela Laboral, oradan konuşayım ya. Labural'in e, normal sezonu biraz şeye benziyor. Galatasaray'ın normal sezonuna benziyor. yani Onlar da çok yüksek atmakta yaşıyordular. Yani işte guard pozisyonunda kimse kalmamıştı bir ara. Kalkünas Kal falan getirdiler. yani da böyle yani çok Kaleesi kalkıyorsa yaş falan geldi. Milko Biyel ise ilginç bir şey diye piyango vurdu. Yani sene başında kaldığı düşünmemişlerdi. Sonra tekrar falan filan. Şu anda Efes'e gelmiş onu biliyor musun? Ya yani kesin mi o abi? Yani ona tam yani geldi değil, diyorlardı ama... Yani... Böyle bir şey kim yaz hatta? Ciddi bir adam yazdı ya. İsmail Şenol yazdı herhalde. O görmemiş olabilirim ya. Garip yani onlara bu Milko alıp gönderip geri göndermeleri falan. Yani işte Lamothevin'in sakatlığı da iyi iş gördü yani Emot'un geri döndü falan. Yani uzun etkisine karışık ya işte Nostioni falan orada oynuyor. Neyi Plays belki yani. bir etken olabilir burada. Ama dediğin gibi çok sakatlıklar da Milanın içerisinde şey, laboratuvrın içerisinde çok Oynamalar yaptı yani. yani. Açıkçası yani Lavorelli, yani biraz da işte Scario'lu farklı muyum ama yani e, Final 8'e bu sene kalabileceklerini düşünmüyorum yani. Açıkçası bahis açılsa ben de varmam yani. Aynen. Laboreli. Yani biraz daha e, Milano'yla Panetangos'la, Panetangos'la hala gelmedik ama yani onu biraz alt kısmını düşünüyorum. Yani Milano konusunda da Malaga'yı bilmiyorum yani. Malaga umut ediyorum bence. Ama işte Managan'da o işte hücumu sıkıntı abi. O yaratıcı yaratıcı yaratmalar lazım şimdi. Yani en yaratıcı oyuncu Paul o da çok düzensiz oyuncu. Neyse. Eee da eee Hackett, Hackett yani Hackett abi Hackett iyi oyuncu. İyi oyuncu. Yani. Yani. Euroleague'nin en iyi oyun kurucusu değil. Yani A'yı en iyi 5 oyun kurucusu en biri olabilir ama Hackett yani böyle biraz işte Geçen sene de zaten bunu çok vaat ediyorduk aslında. Yani biraz seyrene dikkatli düzenlendi de kızın buralara geleceği görülüyordu ama Hakkat yani biraz abartıldı bence. Yani Hakkat böyle bir işte yani çok büyük Gel Kurtar abi bizi olayı bence değil yani. Tamam Hakkatsa. İyi falan da yani Milano'yu direkt alacak final 8 yapar diye göremiyorum yani. Şimdi AC Love sorunu var orada. Yani sorunu da demeyeyim de yani Scudo bulmacası var. Yani Scudo çok garip bir oyuncu yani. Son işte son 4 maçta efsane oynadı yani. Yani iyi de oynamadı yani. Efsane performans serg sergiledi ama <gülüyor> Pardon. Scudo da bazen alıyor yani seni mezarın dibine sokuyor yani. Sen yani oradan çıkman imkansız yani. Yani kötü oynamıyor yani. Patkısız sağlam ve bitiriyor yani seni dizi körtüçürsek eklenmişti. Ona rağmen işte o Efes'in bunlar nasıl şekilde çıktılar ama Beşiktaş tabii biraz daha dengeleyecek takım biraz daha dengeleyecektir ama alışması kolay değil. Diğer taraflarda işte Gent ile hep Bu arada Eslodayken ki Lampard'ın tamamı. Aa, Chittan gidecek. Pardon, ne Eslod ben onun çok sevincine Chittan'ın sa 3 oldu değil mi? Böyle kopan gitti diyor. Chitt Lampard gidecek ya. Neyse David Moss yani Gentile'den bahsedeyim. Gentile tabii çok beğendiyseniz. David Moss aynen, aynı şekilde. Yani orası 2-3 numara için bence hiçbir sıkıntı yok yani. Ama işte pivot bunlarda da pivot yok. Yani aynı Anadolu Fes gibi yani. Anadolu Fes'e var da yok da bunlarda hiç yoktu yani. Nikola Melli ile falan oynamaya çalışıyorlar. Onlar da kaldırmıyor yani. Ben yine buralarda çok büyük sıkıntı yaşayacaktım düşünüyorum. Özellikle e, pota alt savunmasında yani e, bazı zamanlar Sicevulsü falan oynadığını gördük yani onlar kolay, kolay iyi şeyler değil oradan Panay'a geçelim Panay'da ya şimdi ne yazık ki Panay'da biraz Maccabi sende var hatta biraz daha kötü senaryo yani hani Panay'ı biz böyle görmeye çok alışıklıyız normalde bu grup yazıldığında bizim Panay'ı net çıkacaklar arasına yazmamız lazımdı geri kalan takımları konuşmamız lazımdı ama hem bu Yunanistan'daki bütçe kısıtları kriz panayı Oli'den daha çok vurdu. Hem de tabii biraz ee, koç gitti işte yani onlar için Obradović çok farklı bir yapıdaydı çünkü o uzun yıllardır onun sistemiyle geliyorlardı ve tabii oyuncuları çok değişti çok yani normalde alışık olduğundan düşük seviyede oyuncularla yola çık çıkmak zorunda kaldılar ama. İşte geçen sene hatırlayayım. Geçen sene de aslında senaryo bundan çok farklı gitmiyordu. Ama geçen sene Panteralcos neredeyse Final Four yapacaktı yine. Aynen son maça kaldı yani. Ki Barcelona da ki o, o seneki Barcelona müthiş bir performans dedi. Yani bu, bu seviyede bir Barcelona değildi. Daha iyilerdi. Evet. Daha iyilerdi. Ee, şimdi Panteralcos bir kere mutlaka ne olursa olsun yani çok kötü bir durumda da gelmiş olsaydı. Hani o öyle Çok kötü bir durumda gelmedi aslında ama e, illaki onu en azından çıkabilme adayları arasında yazmak lazım çünkü bir kültürü olan bir kere yani en zor deplasmanlardan biri. Yani bilmiyorum daha zor deplasman hangisini sayabilirim. Şimdilik yani, o zaman ben, yani ben Olympiakos deplasmanından daha zor görüyorum mesela Panathinaikos deplasmanı. Tabii canım yani işte bence en zor iki deplasman işte Pioneer'la Ocean ve Fort Island. Evet doğru. Eee tabii bu Prag kazanma kültürü hani kulüpte biraz daha yüksek olduğu için son yıllarda o yüzden hani ikisi arasında tercih yapsam da en zoru diye seçerdim ben kadro madro. Şimdi orada tabii kaptan hala ya, ilerleyen yaşına rağmen bir şekilde idare ediyor yani. O hala iyi performansta. Tiko Tiko'sunda Feyenoord'da mı? Ya aynı zamanda asist herhalde açık arayla falan. falan. Ajax'ta da ilk onda. 8. ki yani onun oynadığı tarz düşünürsek diyerek asist yani etti, öyle... birinci zaten asist. Asistan aynı. E, mesela onun oyunu spa gibi değildir yani onun oyunu biraz daha yanındaki oyuncuları yükselten bir oyuncudur. E, yanındaki oyuncular çok üst düzey olmayınca tabii belki daha iyi oynayabilecekken daha düşük performans gösteriyor. Elmascisim şeyi artık yani silahları artık biraz köreldi. Yani tabii. yani çok şut odayalı kalma, kalmaya başladı. Ya mecburen yani yavaşladığından dolayı, ona rağmen böyle bir performans sergiliğindesi iyice Manyak bir oyun görüşü sergiliğinin kanıtı yani iyice hayranlık artıyor yani böyle olunca E ama ama etrafındaki oyuncular Biraz soru işareti Yaratıyor aslında Bazı güzel parçalar yok değil yani hani ee Mesela durduk kere bir Geçen sene ortaya Lazme çıktı Evet e, Bramos bence yani bazı günler Bramos o kadar tehlikeli bir önce dönüşüyor ki yani bu adam net underrated diyorsun ama işte onun da biraz istikrarla ilgili bazı yani aslında çok dalgalanma yaşayan bölücü değil de o en üst seviyeyi çok fazla yapmıyor ama çok tehlikeli olabilecek özellikleri olan bölücü yani bir kere her şeyi yapabiliyor hücum silahlarına baktığın zaman hemen hemen her şeyi var adamda Giz enteresan şekilde enteresan maçlar çıkarabiliyor falan. İşte şey ektim şey, yani işte e, Brahmos işte çok sıkarlı değil. Onun için bir de maçı Machuius aldılar. Yani. Ha tabii. <gülüyor> bir de oraya Machuius var. Tabii, onu da söylemeyi şey unuttum. Ama Panathinaikos hatta yani bence kadro olarak değil ama yine de o dördüncü şey için yani şu an yaslan ben 4'e Panathinaikos yazarım. Ya. Yani çünkü ...böyle büyük bir kültür, böyle büyük bir taraftan kitlesi... ...bu çok etkili ya. Aynen yani biraz normal sezon yanı olabilir. Yani ben yine boş bakıyorum, ona çok zor ya. Yani. Karar veremiyorum yani. Hep diyorum ki, yani Panathinaikos diyorum, sonra işte... ...Laboral'de yiyorum, Malaga falan, yani Milano'da diyorum ya. Yani ama... ...sanki yani eksiklerini kapatabilecek... Yani kadro içerisinde kapatabilecek Panathinaikos diğerlerinden biraz daha önde görüyor. Belki Labor. Yani yani Malaga'nın o eksikliği kapatması kolay değil o vur vuruluyor yani. Olympiak, e, Milan onun pivotu yok yani ne yapsın onu? Oyun kuraf mu sana murfak. Ama Labor ile Panathinaikos arasında geçer gibi geliyor bana. Hani dediğim gibi ben çok güzel fazla çok güzel kadrolar var bazı işte küçük falan yani böyle potis gibi <gülüyor> ne yaptı yaptığı anlamıyorum, hiç felaket yani ülk, <gülüyor> Hiç hala nasıl, ya artık kolay değil ya artık ukiç'ın şeyle oynaması, Euro oynaması bence bu sezondan sonra. Bence de, yani hatta bu sezon bile yani Euro Basket'den sonra bile oynamaması lazımdı ama. He, yani işte kontrat, montrat, yani Papaz bir geldi iyi oynadı, sonra küçük bir sakatlık falan yaşadı, orada sıkıntı, sıkıntı oldu yani Ramel Curry'den istediklerini bulamadılar. Evet, o biraz hayal kırıklığı oldu söylüyoruz yani, aslında. rotasyonunda öyle sıkıntılar var. Yani dört numarada da aslında Fotsis'in yani biraz patlaması sıkıntı yapmıştı ama hani Gist, Gist muhteşem oynadı ya. <gülüyor> Çok enteresan maçlar çıkarıyor enteresan ya. Enteresan maçlar çıkarıyor. E hani... Şimdi büyük babalara bir geçelim yani. Hımm. Barcelona takım bulamadı yani Barcelona özellikle Barcelona kötü savunma takımı şu anda. Yani Barcelonun genel yapılanması sıkıntı. Çok sıkıntı. ya yani bir kere bir numara eksikliğini bu sene kapatmamış olmaları benim gerçekten sinirim bozdu biraz. Sen bir numara hem de yani işte böyle bir demiyim yani sadece arkalı olarak yani geçen sene patinajtos abi kick dedi i̇şte Real de kitledi. neden abi çok belli oluyor yani. dedim diriplik yapan oyuncu yok abi takım yani. Evet. Ama öyle bir çözüm bulunmadı yani ya yani pit tamam. michael'dan yok abi hiç işte öyle ya da işte yani içeriden oynayabilecek bir kısa oyun. çok çok şey kalıyorlar yani nasıl anlatayım yani uzun oyuncular kısa oyuncular yani bunlar yetki biraz çok kısa çok çok, çok kolay. bir de çok üstüne kolay. gidip işte lamprey aldı mesela lamprey bence güzel bir transfer ama hani o Kısalar bu durumdayken yüksek kaçıyor artık biraz. Nahbar Çünkü... lükse kaçıyor. Lüks. Nahbar zaten gereksizliğe kaçıyor önce de. Evet. E yani... tamam mı? Mesela Hackett'ın nasıl bu sezon eklemediler yani. Ya da bir yani bir tane o kişisel yaratıcılığı olan kısa bir oyuncular olması lazım. Yani Navarro bazı maçları çıkıyor alıyor ama zaten Navarro da başka işler yapıyor artık yani. Hani... Ya o da yaşlandı. Bir numarada Huertas geldiğinden beri büyük ayakkabı yani. Bu, bu senenin değil, geçen senenin değil, ondan önceki senenin değil yani. Hep böyle. Ya Hekut biraz fazla ball hander kaçabilirdi yani şey için. Belki. Son, yani ama içinde... Örnek olarak hani Aynen, yani ilgilendikleri için e, söyledim. Aaron Jackson tarzı bir oyuncu olarak düşünüyorum. Mesela yani, evet. Orada yani şu an tabi bulmak kolay değil. De değil ama yani Barcelona normalde bir şey vardır biliyorsun yani Barcelona'da ben uzun zamandır kötü oynadım, normal sezon görmedim. Aynen. Aynen. Sezon, normal sezonunda hiç etkileceği değillerdi yani. Sistemin normal sezonu genelde 55'li olurdu yani Bahçeli. sene. O e, Oli'ye bakarsan ya Oli gerçekten kaybettiği öncüler yerlerini mükemmel doğdurdu. Çok iyi bir koçları var. Ve istediklerinde çıldırtıcı derecede savunma yapabilen bir takım. Ve ben zaten şu anda ben, ben şu an konuşursak, Final Four şampiyonluk işte Real Madrid şampiyon olur? Onu durdurabilecek bir takım varsa o da o liderim. Yani çünkü onların çok Real Madrid çılgın gibi hücum ediyor. Savunmada da iyiler, hareketli savunmada ayaklı ama Olympiakos'un bir takım bozma özelliği var. Olympiakos karşı takım bozuyor. Ya yani mesela Galatasaray dış atışları nasıl bozduğunu hatırlıyor musun? Ha ya Olimp ya o Barsokası o her şey önemli abi yani eskisi gibi yani diğer takımlar gibi değil ama sırada bakıyordu abi yani çok net gözüküyordu bu takımın neresini neresi zayıf görüyor ve onu vuruyor yani Olympiacos konuda hiç yani çok uğraşmasına da gerek yok çünkü takım şey gibi yani işte domat donanma gibi vuruyorsun vuruyor yani orayı seçiyorsun şu taptırma aktırmıyor ya yani işte Hrithingen yani Hrithingen yani her türlü savunma silah olduğu için takımda böyle manyak bir takım oldukları için. Her pozisyonunda çok ek, yani ekstra özellikler olan işte kimisi atletizmiyle, kimisi savunma bilgisiyle falan müthiş bir kombo haline getiriyorlar. Ve ben bu grubu birinci biticikten düşünüyorum açıkçası yani belki hani Fenerbahçe Panathinaikos Deplasman'dan çıkar ya da Barcelona aynı zamanda işte Barcelona ama o bildiğimiz normal sezon performansına düşmesi dönmesi gerekli. Yani gruptaki performansıyla birincilik için adını anamayız. Onu söyleyeyim ama çıkabilecek seviyesi var. Yani o tamamen takımın elinde olan bir şey. İşte ya işte ama ne olursa olsun biraz ben Olympiakos'u bir, bir numara için en büyük aday olarak görüyorum. Yani çünkü bir de mesela zayıf takımlar da Olympiakos'tan maç kazanma şansı hiç yok ya. Yani. Hiç yok. Yani diğer işte Fenerbahçe'den Barcelona'dan falan yani belki işte Partizan Fenerbahçe'ye indi. Nantes Nantes'a Barcelona'ya yendi Aynen. Yani ama yani Olympiakos'a karşı böyle bir ihtimal yok. O, o, o net bir, yani. bir o kültür de oluşturdular. Bu oyuncu şeyiyle yani. Hani Olympiakos'un kendi kültüründen bahsetmiyorum. Bir de bu oyuncu grubu çok uzun zamanda beraber oynadığı için Basi'leri otomatik yapıyor. Aynen az önce anlatmaya çalıştım. O, yani çok uğraşmaya gerekiyor karşı takımcılıklar için. E, savunma alışkanlığı zaten nasıl etkili olduğunu biliyoruz. Bu, bu grubun yani en en önemli birincilik adayı. Aynen. O zaman tahminlerimizi yapalım ya. Kapatmadan. Ta tahminlerimizi yapalım. Söyle. Grup E'yi e söyleyeyim ben. Ee, Olympiakos, Fenerbahçe Ülker, Barcelona ve Yeşiller diyeceğim ya. Panathinaikos. Panathinaikos. Sıra sıralı şekilde. Sıralı şekilde. O zaman... Olimpiakos. Barcelona ikinci Hadi fark yaratıcı olsun. Dördü de Scarial oynayayım ben farklı olsun United <gülüyor> ya. Diğer ee, tarafta Real kesin. Aha. Yani ondan sonra ikinci işte yani CSK CSK Kuban Galatasaray. Kuban Galatasaray güzel. Evet, ben de <gülüyor> yani Real Madrid saymıyorum illerde zaten. Yani. Real Madrid, Ceska, Maccabi Galatasaray diyorum evet. ben. De. Bilete oynadım ben Galatasaray. Evet, evet. Tamam. O zaman kapatalım abi. Eee herkese iyi akşamlar. EMY dergisi bu hafta, Euro lig dergisi gibi oldu. <gülüyor> Haftaya geri herkes özel sayı. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.